Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül sohbetleri. Selamu Aleyküm ve rahmetullah teala barakatu. Aüz bil laa min al Rabbi'l Alemin. Vü salatu vü ala seyyidil al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 kat kat haseneler, sevaplar, ecirler, mükafatlar kazanmaktasınız ki yarın ahirette her şey haseneye bağlı. Nasıl dünyada küllü şeyin yetevekkafıyla el mangır demiş adam. Her şey mankıra, paraya bağlı. Paran varsa her şey var, paran yoksa hiçbir şey yok. Ahirette de imanın ve salih amelin hasenen, sevabın var ise cennetler senin, diz boy nimetler senin. Yok ise hasenen bütün felaketler seni bekliyor. Onun için Ebû Hureyre hadisinde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Men istema ila min kitabillahi allah Allahü Teala'nın kitabından bir ayet dinleyene allah Teala kat kat hasene yazar. Şimdi bu sohbetimizde, bu dersimizde dinleyen bütün kardeşlerimiz ne kadar ayet-i kerimeler duyacaklar. Her duydukları ayet-i kerimeden Kat kat haseneler, cevaplar, mükafatlar alacaklar. Ömer Teleya hakaneyle nuran yemel Bir ayet okuyana kıyamet günü nur olur. Kabrinde nur olur, mahşerde nur olur, sıratı geçerken nur olur, cenneti pür nur olur. Sonsuz nura kavuşur, rebedi karanlıkta kalmaz. Onun için okuyalım, dinleyelim. Milleti haberdar edelim. Yazıktır. Ancak tabii ki buradaki derslerimiz tefsir mahiyetinde olup, manalarından bahsediyoruz. Tabii ki metinleri, lafızları tilavet ediyoruz. Böylece hatik kelimeleri hem okumuş, sizlerce böylece dinlemiş oluyorsunuz. Bu hasenelere eriyorsunuz inşallah. Ama daha önemlisi nedir? Manalarını duyuyorsunuz. Çünkü manaları duymadan insan Kur'an'dan istifade edemez. 13 Nesibli Malik hadisinde Rubbete alilil Kur'an ve Kur'an vel anu. Nice Kur'an okuyanlar var. Kur'an onlara lanet eder. Okuma diye okuma beni, Allah belanı versin diye beddua eder. O da hastayı ziyarete giden sağır gibi kendinden rahatsız olunduğunu hiç fark etmez. Ya kardeşim rahatsızım, kalkmaz mısın ben? Sağa döneceğim, sola döneceğim dese de sağır onu, ne iyi ettin, geldin, getiren gönderen sağ olsun biraz daha oturmaz mısın diye yanlış bir manada haddeder. Demek ki Kur'an'ın rahmetine mazar olmak, Kur'an'ın lanetinden ve bedduasından kurtulmak Kur'an-ı Kerim'in tefsirini anlamak ve anladığın şekilde inanmaya bağlıdır. Onun selefi salihinin bazısı ne buyurdular? Bir kul bir sureyi açar, başlar, okur. O sureyi bitirinceye kadar melekler ona salat ve rahmet yağdırır, duacı olur. Allah maghfirullah, Allah merham, ya Rabbi kulunu bağışla, ya Rabbi kuluna rahmet et, acı diye melekler dua eder. Adam tilaveti bitirene kadar. Ama bir kulda bir sureyi açar, başlar, okur, melekler de ona lanete başlar. Allah'ım lan. Ya Rabbi bunu rahmetinden uzak et, cennetinden uzak et. Lanetine çarptır diye adam Kur'an okuyor, melekler lanet ediyor. bunun sırrı nedir soruldu. Buyuruldu ki ila halle halalaha ve harrama haramaha salat aleyhi ve illa lanatu. Bir kul okuduğu suredeki ayetlerin halalını helal, haramını haram bilirse Melekler ona rahmet ve salat eder. Değilse melekler ona lanet eder. Demek ki insan Kur'an-ı Kerim'in manalarını anlamadan da ben Kur'an-ı Kerim'de bu bulunan bütün helalları helal kabul ediyorum, haramları haram kabul ediyorum derse tabii ki okuduğu surelerin dualarına mazhar olur, meleklerin salatlarına nail olur. Ama Arapça bilse, manasını anasa bu daha âlâ olur, üstün olur. Ama sizin şu anda bu, bu saatten sonra Arapça öğrenecek, Arapça öğrenseniz de kolay bir şey değil. Kur'an'ın manasını anlamak çok zor iş. O zaman tefsir ilmi devreye girer. İşte size kurduğumuz bu meclis, yaptığımız bu sohbet, sizi Kur'an'ın hakikatlerine vakıf kılar. İnşallah bu derse devam edenler, başka şeye ihtiyaç hissetmeden, Allah'ımızın buyurduğundan, haberdar olurlar. Onun için birbirini uyarın, uyandırın. Yolun başındayız. Sonunda hep birden cennetlik oluruz inşallah. E i̇nsan Kur'an-ı Kerim manasını bilmesi lazımdır. Yoksa bilmeden kendine de lanet eder. Kur'an-ı Kerim'de gelir dersin sırası okuduğu tilaveti e "La la'netullah zalimin." Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Atine gelir. E kendisi de nefsine zulmetmektedir. Büyük günahlar işlemektedir. Böylece kendine zulmetmektedir. İnsanlara zulmetmektedir. Gıybet eder, dedikodu eder, iftira eder, adam malını gasp eder, çalar, hırsızlık eder, zina eder. Hurzatecavci de bunlara hep zulüm. Borç alır ödemez. E bu sefer ne der? Allah laneti zalimlerin üzerine olsun. Yani ayet okurken kendine de lanet eder. Ela lanetullah alel kazi bin. Allah'ın laneti yalancıların üzerine yağsın. Der. Evvelen benim. Kendisi de yalancıdır, sahtekardır. Yalan yere yemin eder. Bir hıyar satmak için vallahi billahi der. Kabe'nin Rabbine yemin olsun diye beş kuruş menfaat için, milleti kandırmak için basar yemini. Yalancı sahtekar Allah'ın lanetin üzerine davet eder. Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun derken kendi de bu lanete girer. E demek ki Kur'an'ı anlayacağız, efendiler. Anlamalıyız. İyi dinlemeliyiz. Böylece tefsir ilminden istifade ederek amele yönelmeliyiz. Dikkati dağıtmamalıyız. Kur'an-ı Kerim'den maksat emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak. Haramına helal diyen, helalına haram diyen de iman olmaz. Suheyb radıyallahu tehrivadeden hadis-i şerifte "Ma bil Kur'an men istahalla Kur'an'ın haramlarını helal sayan Kur'an'a inanmamıştır. Kur'an-ı Kerim okur Orada hırsızın kolunun kesilmesinden bahseder. Orada zina edenin cezasından bahseder. Orada efendim kısastan bahseder. Ama o ne der? 20. da bunlar olmaz. Diyerek Kur'an'ın hükümlerini inkar eder. Bu adamın Kur'an'a imanı yoktur. Bu inanç meselesidir. Bilmeden inanmak olmaz. Adama anlatırsın, ha Kur'an'da varsa tamam der. Hadi tecdidi iman, imanı tazeler Efendim yeniden iman eder diyelim. Dinden çıktıysa da dine girme imkanı elde eder. Ama bazıları bu gerçekleri duyduğu halde Kur'an'da olsa da ben buna inanmam der. Allah muhafaza etsin. Bir ayeti inkar hepsini inkar olarak küllün kafir olur. Cenaze namazı kılınmayacak, Müslüman mezarına gömülmeyecek, kız alınıp kız verilmeyecek hale gelir. E demek ki Kur'an'ı bilmek lazım. Ben Müslümanım diyen Kur'an'ı bilmek lazım. Bilmesi lazım. Haramlarını, haram helallarını helal olarak bilmesi lazım. Bir helalına olmaz öyle şey der. Efendim bir takımlarının amca kızıyla, dayı kızıyla, teyce kızıyla, hala kızıyla evlenmeyi inkar ettikleri gibi. Yani Kur'an'da helal edildi buyruluyor. Olmaz öyle şey böyle helal olmaz der. O da oradan helal haram dediğinden dinden çıkar gider. öbür bu taraftan faizsiz ekonomi olmaz der. O haramı efendim helal kabul eder. O da oradan gider, dinden, imandan çıkar. E şimdi bunları Kur'an'ı dinlemeden, anlamadan nasıl iman edeceğiz? Nasıl kendimizi Müslüman kabul edeceğiz? Kendimizi Müslüman kabul edecek, Allah bizi Müslüman kabul ediyor mu bakalım? Ahirete ne yüzle gideceğiz? Allah'ın kitabı önümüze açıldığı zaman, bir de bizim amel defterimiz yanına koltuğu zaman, al senin kitabın, yaptırdıkların, yazdırdıkların, al da benim kitabım Hazreti Kur'an, bak bakalım senin yaptığınla benim kitabımın karşılaştırmasını yap bakalım. Kendi yerini belirle bakalım cennetlik misin cehennemlik misin? Allahü Teala böylece bize hitap eder. Allahumuza karşı insaflı olalım. Enṣif men enṣaf Sana insaflı davranana sen de insaflı ol. Öyle bir Allah ki senin nefsinin kendinin muhasebecisi yapmış. Onun için de bu reçeteyi billah. kıyamet Kıyamet günü kabrinden çıkan kulumuza bir kitap amel defterini karşısına çıkaracağız ki açma zahmeti bile hissetmeden ona açık olarak kavuşacak. O zaman kendisine buyuracağız ki ikra kitabe oku bakalım kitabını. Sen yazdırdın bu amelleri yaptın. Şu saatte şimdi ilki kumar faiz zinale uğraşanlar, çalgı türgü oyun eğlence film diziyle uğraşanlar. Yazdırmadı mı o kitabı? Şimdi sizin gibi ayet hadis dinleyenler yazdırmadı mı defterine sağ tarafına bu haseneleri? Bu dinlediği ayetlerden kat kat hasenleri yazdırmıyor mu? Onun için kitap senin, kitabın amel senin, amelin hesabını görecek de sensin. Kefa bir nefsikel. Yuma hasiba. Kendin hesabını yapmakta kendin yeterlisin. Allah buyuracak. O zaman adam bakacak yaptığı işler Kur'an'a uymuyor. Helallara haram görmüş, yapmış, haramları helal etmiş, ortalığı karıştırmış, alt üst etmiş. Kendisi kendine karar verir ki ben cehennemi hak ettim, Allah bana zulmetmedi, ben nefsime zulmetti. Onun için, tefsir dersi, bu Kur'an sohbetleri, insan ancak imanını böyle muhafaza edebilir. Bu bizim derslerimiz asla. Dinlesen de olur, fazilet olur, dinlemesen de bir zarar olmaz, kabilinden dersler değil. Hepsi iman ve irfan dersleridir. Herkes dinlemekte mecburidir ve zaruridir. Allah'ın adetlerini bilmeden iman olmaz. Cahilin ne kadar imanı kalır? Ola orada. Öne gelen yerde helal olanı basar fetvayı. Caizdir değildir. Kendine göre yorum yapar. Ama dinleyenler dengeyi sağlar. Bir de iman noktasından ileri amel noktasına geçildiğinde bu ayet kelimelerin kerimelerin tefsirleri, izahları yapılarak Allahu Teala'nın adetlerinin bereketleriyle tesirler gelip etkilenme meydana gelip haramlarda bir bırakırsak o zaman okuduğumuz Kur'an bize şefaatçi olur. Ebu Said Hadis-i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İkra'il Kur'ane menhaq. Fe iza lam yanhak felesta Kur'an seni günahlardan, kötülüklerden, haramlardan, yasaklardan yettiği, engellediği, geri tuttuğu sürece Kur'an okuma devam et. Ne zaman ki Kur'an okuyorsun da haramlardan el çekmiyorsun, sen o zaman gerçek manada Kur'an okumuyorsun. Tabii ki Kur'an okumanın mutlaka imanlı olduktan sonra faydası fazileti vardır ama emirlerini tutmaz yasaklarından kaçmazsan bereket ve faydelerine nail olamazsın. O zaman senin aleyhine bir hüccet olur ve sana ahirette en büyük bir düşman olur. Değerli kardeşler, yapacağımız şu derslere tüm ciddiyetimizi vermek. Radyoların başına oturduğunuz zaman, aynen bir Kur'an meclisinde, ders halkasında, rahmetlerin, meleklerin çevrelediği, yağdığı, kuşattığı bir sahada bulunduğunuzu fark edin. Ona göre laf açacak. Başka şeyler karıştırmayın. Ciddiye takının. Bir yandan konuşup bir yandan gülüşmeyin. Bir yandan telefona bakıp bir yandan kapı açmayın. Ne yapın? İnsanları önceden haberdar edin. Ben Rabbimin kelamını dinliyorum diye Kur'an'a değer verin. Allah'tan değer görürsünüz. İnsanları da haberdar edin. Onun için ulema buyuruyorlar ki i̇mam Gazali Rahmânullâh ihyâlumda beyan ediyor. Bir insan Kur'an okurken, Kur'an dinlerken başka söz, başka laf karıştırırsa, sonra tekrar dönüp de okumaya, dinlemeye başlarsa, kendisine Allahu Teala tarafından "Mâleke veli kelami, Ey gafil insan, sen patronunla, amirinle bir yüksek rütbeliyle Konuşurken, huzurunda bulunurken böyle mi davranırsın? Sana benim kelamım okunuyor. Başından aşağı Rabbimin kelamları okunuyor. Sen ise oraya buraya bakıyorsun, kafanı ona buna takıyorsun. Ve bu işe ciddiyet vermiyorsun. Senin benim kelamımla ne alakan var? Sen kimsin benim kelamım? Ne kadar büyük bir şey. Hiç sana yakışmıyor Kur'an okumak dinlemek. Mevla sitem eder. Kendi kelamına değer vermeyenlere çok sitem eder. Onun için Kütüb-i de ilahi vahilerde Rabbimiz kuluna hitaben "Ey kul ya abdi, ey benim kulum Allah buyuruyor ve kullunâ zâlkel Hepimiz o kuluz." Şu anda hepiniz Allah'ın muhatabısınız. Celle Celalu hepimiz Allah'ın öz kuluyuz. Allah'ın üvey kulu yok. Herkes aklını başına toplasın. Şimdi iyi dinleyin. Ey benim kulum, ama testahi minni kitabın min bazı ikvanı kervente fitri ve ve ve harfa hatta lafu Kulum benden utanmıyor musun? Sana bazı sevdiklerinden mektup geliyor da sen yolda giderken doğru okuyamam başım döner bir yere çarparım diye o sevdiğin bir insandan geldiği için eskiden mektupların çok önemi vardı tabi bu iletişim vasıtaları olmadığından hemen yoldan kenara çekilirsin o mektubu okumak için bir kenara oturursun onu okurken harf harf düşünürsün. Bir şey kaçırmayayım, ne demek istiyor diye anlamaya çalışırsın. Vahdakitābi anzaltuu ilayk. Rabbimiz buyuruyor. işte benim Kur'anım, kitabımı sana indirdim. Unzur kem vassaltu lekefi Bak bakalım sana ne buyruklarımı ardı ardına getirdim. Kur'an kerimde buyurduğu üzere bile <gülüyor> Ince düşünsünler diye. Belki düşünür de yola gelirler diye. Mevla buyurdu. Buyruklarımızı ard arda peş peşe kullarımıza indirdik. Ve kem Ne kadar tekrarlar yaptım. Mevla buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Belki bir defa anlamadın. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bu kadar ayetler enine boyuna düşünesin. Yola gelesin. Ahiretini kazanasın. Cennete giresin Cehennemden kurtulasın Diye Sana indirdiğim bu kitaba karşı Sense ondan Yüz çevirdin Kitabıma bakmıyorsun Kitabımı dinlemiyorsun Evler ocaklar Şarkılar türküler filmler sinemalar Dicilerle doldu Hangi evde Kur'an okunuyor Hangi evde tefsir okunuyor Hangi ocaktan Kur'an sesleri tefsir dersleri geliyor Hey gidi kardeşler, ''efeküntü ehvene aleyke min ba'zı ihvanik.'' ''Senin sevdiğin bir kişiden gelen, mektuba verdiğin değer kadar, seni yoktan yaradan yediren, içiren, yaşadan, öldürecek, diriltecek olan, Allah'ına değer vermiyorsun. Ey kulum, ben senin nezdinde bir arkadaşından daha mı değersiz oldum?'' ''Ya ya kudu ileyke ba'zı ihvanike.'' Ecuk mülale bi kulli ve tusghi ila haditi bi kulli Ey benim kulum. Bir arkadaşın geliyor. Senin yanına oturuyor. Senle muhabbete başlıyor. Sen yüzünün tamamıyla ona yöneliyorsun. Tüm kalbinle onun konuştuklarına kulak veriyorsun. Fentekelelleme mutekellimu nefşekeleke sha'ilun an haditi yemati Kuf. yenkuf. Bu arada önem verdiğin değer verdiğin bir arkadaşının sohbetine muhabbetine laf karıştırmaya kalksa bir konuşan yahut da birisi gelse orada bir meşguliyet çıkarsa senin onu dinlemene mani ve engel olsa hemen ona işaret ediyorsun Şşt, dur bak burada önemli bir arkadaşım var sevdiğim var bana bir şey söylüyor diye Keleni durduruyorsun. Ve ha ene zâ mukbilun aleyk. Ve muhaddisullek. İşte Allah buyuruyor Celle Celalu. Ben senin Allah'ınım. Sana yöneliyorum. Şimdi seninle konuşuyorum. Kur'an benim kitabım. Bu kelamlar benim kelamım. Kur'an dinleyen okuyan Allah ile konuştum, görüştüm dese yalancı olmaz. Peki, bir maç seyrediyorsan... Dikkatle dikkat kesilmişsen göz kulak kesilmişken hanımın en sevdiğin çocuğun bile araya girse ona bile bazı kere tokadı patlatıyorsun çocuğu uzaklaştırıyorsun al şunu buradan ağlıyor zırlıyor maçı kaçırıyorum veyahut fil, filmi kaçırıyorum heyecanlı yerdeyiz diyorsun hey git insan heyecan nedir bilmiyorsun ölürken ki heyecanın kabirdeki heyecanın mahşerdeki heyecanını hiç düşünmüyorsun. Ben de bir kalbim ki Sen kalbinle benden yüz çevirmiş. Kur'an okuyorsun belki dinliyorsun ama beni düşünmüyorsun. Efeci alteniye hevene indikemin bazı Ey Kur'an dinleyenin dinleyen okuyan insan. Dinlemeyene ne Allah Teala hiç muhatap almıyor. Zaten ondan irabtan mahalli yok. Ama siz Kur'an dinleyicileri, siz tefsir dinleyenleri, siz bu sohbetlerin müşterileri. İşte Allahımız size tek tek hitap ediyor. Herkes hitabı üstüne alsın. Sakın kimse bana söylenmiyor, sana söyleniyor diye bir anlayış taşımasın. Rabbimiz bizzat sana hitap ediyor. Ey kul! Ben senin katında sevdiğim bir arkadaşından daha mı hafif ve değersiz oldum? İşte onun için bir insan konuşurken, bir insan sebişe anlatırken gözünüzü, gönlünüzü, kalbinizi, kafanızı ondan çevirmeniz nasıl edep dışı bir hareket olarak algılanıyor ve o kişi size darılıyor, gönül koyuyorsa Rabbimiz Tebarek ve Teala da kullarına hepimize bu şekilde nikazda bulunuyor. Bundan sonra derslere ciddiyet verelim. Herkesi haberdar edelim. Allah'ımızın Celle Şanü Celle, Celle kelamının tefsirine ihtimam gösterelim. Herkes Kur'an-ı Kerim meali okuyarak efendim Veyahut ben şöyle anlıyorum diyerek Kur'an-ı Kerim hakkında görüş beyan edemez. Burada selef-i salihinden, sahabe-i kiramdan, müstehid-i ve geçmiş büyüklerden gelen rivayetler okunuyor. Çünkü onların verdiği manalarla ancak Kur'an-ı Kerim anlaşılabiliyor. Yoksa Arapça bilmekle, lügata bakmakla kimse Kur'an'a mana veremez. Mealden de kimse bir hüküm çıkaramaz. Onun için İbni Abbas hadisinde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, ben kâlef bir Kur'an hakkında kendi görüşüyle bir izahta bulunan cehennemde oturacağı yeri hazırlasın. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim'de ben kâlef il Kur'an'i bir âyi kendi görüşüne dayanarak ben burayı böyle anlıyorum diye manalandıran rastgele tuttursa da muhakkak yanılmıştır. Çünkü burada isabet büyüklerin manalarına bakmakla olur. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anha, "Vefakiyet ve bahçellesi'nin manası sorulmuştu da, ey intuzilluni ve tuqilluni ve ayne adhab ve "Kultu fi harfin min kitabillah ve teala." Ben şimdi bunun manasını inceleyeceğim buyurdu. Ve buyurdu ki Allah'ın kitabının değil bir ayeti, bir kelimesi, bir harfi hakkında bile Rabbim Teala'nın muradı dışında bir mana verecek olursam, Allah'ımın istemediği bir anlam yükleyecek olursam, bir harfe, bir harfe bile Rabbimden gelen mana üzere değil de kendi görüşümle bir şey katarsam hangi gök beni gölgelendirebilir? Hangi yer beni taşıyabilir? O zaman ben nereye gidebilirim ve ne yapabilirim? Onun için bu tefsir dersleri sorumluluk ister. Bunlar önemli derslerdir. Allahımızın kelamından bahsettiğimiz için inşallah istifademiz çok oluyor. Bizler sizleri yanıtmama, yanlış bir bilgi vermeme gayret gösteren, azmeden insanlarız ve böylece konumuzun sorumluluğunu biliyoruz ve ömrümüz, hayatımız, bütün bu yolda geçmiş. Ve bu ilimlerle, istihal ile geçmiş ve büyüklerin beyanlarını sizlere aktarma gayretiyle geçmiş bir kişi olarak inşallah doğru adrestesiniz, doğru meclistesiniz, tefsir hususunda onu bunu dinlemenize hacet bırakmayacak şekilde inşallah Allah'ımızın muradını anlayıp anlatma gayreti içerisindeyiz hep beraber. Onun içindir ki insanları doğru adreslere yönlendirelim. Ehli sünnet dışı şia mezhebi yanlısı selefiye mezhebi yanlısı vehhabi görüşlü yan, efendim Allah muhafaza etsin mezhep dışı geçmiş müştehitlerin ulemanın beyanlarını göz ardı ederek benim görüşüm bu ben bu ayeti böyle anlıyorum diyenlerin aman aman aman sohbetlerinden derslerinden kitaplarından o derece uzak olun aslandan kaçar gibi kaçın. Uyuzlu'dan kaçar gibi kaçın. Çünkü onlar sizi helak ederler. Kendilerini helak etmişler, sizi de o helakete sürüklemek üzere davet ederler. Aman kardeşlerim, aman. Benim görüşüm budur diyenin lafı dinlenmez. Bizim görüşümüz olamaz. Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman bizim seçim hakkımız olamaz. Allah ve Resulü Celle Celaluhü Sallallahu Aleyhi ve Sellem beyanlarını bize sahabe kiramdan, ...bu ilimleri alan müçtehidini kiram, müfessirini fiham hazaratı beyan etmişlerdir. Biz bu zincire eklenmeye çalışıyoruz. Biz ilimlerimizi o kandillerden iktibas ediyoruz, istifade ediyoruz. Onun içindir ki böyle bir zamanda, böyle bir efendim ders bulunacak bir şey değil, bilinür bulunur bir nimet değil... Aman kıymet bilmeli, aman şükretmeli, Allah'ımıza yalvarmalı, gece namazlarında dua etmeli. Allah Celle Celal'u, bu tefsir derslerini daim kılsın. Herkesin evi ocağı bu tefsir dersleriyle nurlansın. İnşallah Hazreti Kur'an, dünya ve ahiret şefaatçimiz olsun. Siz dinleyenlerin hepimizi günahlarımızı mağfiret buyursun. Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza buyursun. Mehmetçiğimiz, askerimiz hudut boylarına yığıldı.